1424 numaralı konu, İbn-i Cerir'in, müminlerin hepsinin birden savaşa gitmeleri uygun değildir, ayetini tefsiri, İbn-i Cerir, müminlerin hepsinin birden savaşa gitmeleri uygun değildir, bu yüzden her topluluktan bir grup savaşa gitmelidir, geride kalanlar da dinde ilim sahibi olmaya çalışmalıdırlar, kavimleri savaştan kendilerine döndüklerinde onları uyarmalıdırlar, tevbe, 9 suresi 122 ayeti hakkındaki yorumlan söyledikten sonra şöyle diyor. Bu ayet doğruya en yakın olarak şöyle yorumlanabilir. Her topluluktan bir grup insan savaşa çıkarak Allah Teala'nın orada kendi dinine, peygambere ve onun eşabına nasıl yardım edip, düşmanlarını ve kafirleri yenilgiye uğrattığını görsünler. İslam'ın batıl dinlere nasıl galebe çaldığına bizzat şahit olsunlar. Savaş bitip de döndüklerinde kavimlerini, yenilenler üzerine indiğini gördükleri Allah'ın gazabı hususunda uyarsınlar, onlara inanmayanların başına neler gelebileceğini anlatsınlar, bu şekilde belki de geri kalmış olanlar Allah ve Resulünün düşmanlarının başlarına gelenler kendi başlarına da gelmesin diye iman ederler.